ne olacağını Ahmet Cemil tahmin edememişti. Fakat matbaada bir şey olacağından, eski çalışma zevkinin zevale varacağından o da emindi. Bugün Ahmet Çelik efendi saatlerle kendisinden bahsetti. Dünyada bir kişi olduktan sonra nasıl olsa geçinirim diyordu. Hiddeti biraz sükun bulduktan sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı, hokkasını düzeltti, kalemini buldu, tırnağının üstünde çıtlattı, çalışmaya hazırlandı. Vehbi Bey'in istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek nasıl başlamak lazım geleceğini zihnen tertip ederek beyin emrini icra etmeli dedi. Bugün matba'a halkı Tevfik Efendi'nin hastalığına muttali olduktan sonra herkesin yüzüne bir endişe sahisi düştü. O zamana kadar vücuduna ehemmiyet verilmeyen bu adamın gayb-ı hübetinde bir ehemmiyet olacağı hissediliyordu. Sahibi İmder Hüseyin Baha Efendi'nin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü. Racip bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf zamanını yalnız yarım saate hasretti. Ali Şekip her vakitten ziyade yazdı. Ahmet Cevdet bu vaka üzerine düşünmeyi geceye tahlik etmişti. Akşam eve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi. İkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti. İhtiyar'ın ne olduğunu ondan sordu. İkbal'in verdiği malumattan meselenin dehâmetini, mahiyetini tamamen anladı. İhtiyar'ın bütün sol tarafı ile dili tutulmuştu. Yalnız sağ elini oynatarak meramını ifade etmeye çalışıyormuş. Yemekten sonra Ahmet Cemil annesine bakarak "Matbaa alt üst oluyor. Bu sabah eniştem geldi, hesapları istedi. Zannederim ki bazı tasavvurları var." dedi. İkbal Kardeşin ne demek istediğini anladı. Dün gece söylemiştim zannederim. Tasavvuru istifa ederek matbaayı sizinle beraber idare etmek. Ahmet Cemil'in Hülya hayatında başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil miydi? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukanı demesi gibi başlayan şu vakaya karşı bir itminan duymak lazım gelirken niçin makus bir tesir duyuyor? Kalbinde hafif fakat vazık bir his matbada şu tebeddülün ümidin tahakkuku değil bir inkirazı olduğunu söylüyordu. Bir aralık kendi kendine vehim. Niçin öyle olsun? Her vakayı fena şumuli ile telakki etmek bana mahsus bir bedbinlik meselesi. Halbuki mesele pek sade. Ben bir matbada bulunuyorum ki idare ettiği bana tamamiyle yabancı. Bugün bir vaka o idareyi eniştenin eline geçiriyor. Şu halde bana evvelce yabancı olan matbaayla bugün aramızda bir karabet hasıl oluyor demektir. Matbaanın gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa bundan niçin ürkmek lazım gelsin demek istedi. Vicdanında bir tehaşi ezansı ile hüküm süren hissin muazzip sesasını susturmaya çalıştı. Ertesi gün matbaada eniştesi gelip de Ahmet Cemil Efendi'nin hazırladığı hesap icmalleri üzerine sairi imtiyaz Hüseyin Baha Efendi'nin mühareketiyle efkar mübadelesine başlanınca Ahmet Cemil eniştesine karşı hep mimaşat eder oldu. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemişti. Hatta eniştesi matbaanın ıslahından, gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe, geceleri sofra başında Bilardo vukuatı nakleden bu adamın içinde bir tedbir sahibi müftefi olduğunu anlıyordu. Ne ait Vehbi Bey müzakereye bir nazik hatime vermek istedi. Matbaa ve gazete Hüseyin Baha Efendi'nin idaresinde oldukça ben memuriyetten istifa etlüzüm görmüyorum. Yalnız bana ait vazifeleri başmuharrirlikle beraber kayın biraderime bırakacağım. Hüseyin Baha Efendi korkulu bir fırtınadan ehfen kurtulmuş olmasından mutluyum. Müzakerenin iptidasından beri birkaç defadar düşen gözlüğünü düzenttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgulken Ahmet Cemil'in birden rengi değişti. Ali Şekip ne olacak? dedi. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı. Gazete için o kadar muharire ihtiyaç var mı? Saatlerden beri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar etmek istedi. Ali Şekip gidecek olursa ben duramam demek üzere atılıyordu. Hüseyin Baha Efendi'nin sükut tavsiye eden bir nazarı nefsini zapt etmesine medar oldu. Ali şekil olmayacak olursa gazeteyi idare etmek mümkün olamaz. Onun vazifesi benim iktidarımın pevkindedir." dedi. Mehbi Bey cevap vermeye hazırlanıyordu. Odanın yere açık duran kapısından sahibin mütecessiz çehresi göründü. "Cemil Bey size Hüseyin Nazmi Bey istiyor." Amir Cemil çıktı. Hüseyin Nazmi geçerken arkadaşını görmek için uğramıştı. Bir dakika ayak üzeri görüştüler. Hüseyin Nazmi Duramıyacağım dedi. Biraz idareye uğrayıp da kaleme gideceğim. Ahmet Cemil sana anlatacak şeylerim vardı dedi. Bu akşam bize gelir misin? Geçerken seni alayım, beraber gidelim. Ahmet Cemil birden gözlerinin önünde siyah peçesi çenesinin altından iğnelenmiş bir çehrenin siyah parlak gözleri ile kendisine baktığını gördü. İçinden bir şey sarsılarak sanki göğsüne çarptı. Prenafikir değil dedi. Bugün matbaaya ait işlere fikrini sevk edemedi, bütün o akşam Erenköy'üne gideceğini düşünüyordu. Hatta Vehbi Bey'in bugünkü tavrına Hüseyin Baha Efendi vasıtasıyla muttali olarak sükunet bulan, Ahmet Şevki Efendi'nin ikide bir de odama gelsen de görüşsek manasını ifade eden baygın gözlerinin davetine bile icabet etmedi. Bugün bir aralık Ali Şekip yanına gelerek hiçbir vesile yokken ellerini tutup şiddetle sıktı. Ahmet Cemil e, ne o? dedi. Ali Şekip gülerek hiç cevabını verdi. Bu bir müddet zihnini meseleye irca etti. Kendi kendine sahip işitmiş olacak dedi. Sonra Ali Şekip'in gitmesine son dereceye kadar mümanat ederim kararını verdi. Daha sonra gözleri duvarda asılı olan saate ilişti. Kendi kendine ''Acaba kaçta vapur var?'' dedi. Ey Nazmi akşam Müstimatpa'ya uğradığı zaman Ahmet Cemili yazılarını bitirmiş, fesiyle bastonunu yazahanenin üstüne koymuş, elleri ceplerinde matbaanın sofasında dolaşıyor gördü. "E gidiyor muyuz?" "Hazırım." İki arkadaş çıktılar. Çoktan beri böyle beraber gezmeye çıkmamışlardı. İkisi de bugün Babalı Caddesi'ni yan yana inerken mektep zamanındaki arkadaşlık hatıralarına rücu etmişlerdi. Birbirinden duydukları samimi zevkini, gönül inşirahını hiç kimsenin ülfetinde bulmazlardı. Ahmet Cemil bu akşam matbuâ vukuatını Hüseyin Nazmi'ye anlatacağını düşünerek memnun oluyordu. Diğer bir şey daha düşünüyordu kendi kendine. Bir tesadüf, küçük bir dakikalık bir tesadüf diyordu. Ona tekrar tesadüf etse ne yapacak? Hiç. Zaten bir şey yapmak mümkün müydü? Sihinde bütün sahfet mufteremiyetinin nezih bir timsali şeklinde duran Lamia'ya karşı küçük bir meftuniyet kelimesini bile affedilemeyecek bir günah hükmünde telakkiye ederdi. Bu sakit aşkta yalnız nazarların o perestiş bu sesinde bir şiir ulviyeti vardı ki fazla küçük bir harf onun ruhunu incitebilirdi istediği şey yalnız bir tesadüf etmek. Bir dakika daha o siyah gözlerin tesiri altında titreyip kalmaktan ibaretti. Varlığının ta derinliklerinde ruhunu keşfedip de onu kopararak kahir bir kapza içinde sıkan, ezen, öldüren fakat latif bir azap içinde öldüren o siyah gözlerin karşısında bir dakika daha bulunmak ona evet biraz daha sık, biraz daha öldür. Oh mist oluyorum öldüğüşe hayat buluyorum demek isterdi ne kadar seviyordu küçük yaşından beri mahpus kalan tazdik altında büyüyen sevdası yalnız bir tesadüfle nasıl büyüğü vermiş aşk istidadına isabet eden ufak bir kaza parmağı o senelerden biri biriken garamını nasıl taşırmıştı bu kadar mağlup bu kadar esir seveceğine ihtimal vermemişti zaten hissiyatını zaptta çalışmıyor kalbine kimi düşünüyorsun hazer atağa ediyorsun demek istemiyordu. Niçin desin? Kendisinde Lamia'ya Zeval bulmaz, inkar edilemez bir mülkiyet hakkı buluyordu. Lamia kendisinin, evet yalnız kendisinin de başkasının olamazdı. Bir gün Hüseyin Nazmiye'ye gidip de Lamia'nın deste izdivacını istediği zaman kendisine tabii değil mi? cevabı verilecekti. Fakat o gün Lamia'ya kendisini hayatını lokma lokma kazanmaya mahkum Günde 14 saat çalışmakla mukayyet bir çare bir zevç sıfatı ile takdim etmek istemezdi. Lamiyâya "İşte size mülkiyetini vakfedecek bir el." dediği zaman kendisini onun deste izdivacına vasıl olabilecek bir dereceye yükseltmiş olmak isterdi. Matbaa bir intizam altına giriyor. Ahmet Cemil matbaada bir ecir değil, bir müdür, bir hak sahibi, velhasıl bir şey oluyor. Sonra isminin münevver bir peygamberi gibi etrafında dolaşan bir şöhret yıldızı. Matbaa avukatını vapurda anlatmaya başladı. Tevfik Efendi'nin izdivaç tarihini yaptı. Bu konuda sade gülünç bir hikaye olmak üzere telakki ettiği bu izdivacın netice itibarıyla nasıl kendi hayatının esasına karıştığını izah etti. Hüseyin Nazmi dinledi, dinledi, yalnız bir cümleyle cevap verdi. Demek eniştenle beyninizde bir şirketi müdarebe tesis ediyor. Ahmet Cemil anlamayarak yüzüne baktı. Sonra mektep hatıralarını kurcalayarak arkadaşının ne demek istediğini anlayınca güldü. Şirketi müdarebe evet dedi. Şimdi bu meseleyi büsbütün tuhaf buluyordu. Demek bu gibi şeyler yalnız mekteplerde öğrenilmekle kalmazmış. Mektepteyken hayatına bir de şirketi müdarabe karışacağını düşünür müydu? Bunlar ona bir cebir muadelesi, kimya terkibi kadar bilgane değil miydi? Hüseyin Nazmi'nin yalnız şu mütalaası matbaadız sıfat ve mevkiiini tayin etmiş oldu. O zamana kadar matbaada şu tebettülün neticesiyle hasıl olan mevki müphemiyetinin bir kelimeyle vuzuf kesbedi vermesi birden kalbinde henüz tamamiyle silinemeyen endişe bakiyesini celbetti. O mevkiin neviini ve namını öğrendikten sonra meselede başka bir tereddüt noktası olmadığına hükm verdi. Kendi kendine "Öyle ya, para onun, iş benim." dedi. Bundan sonra artık matbaaya bir yabancı gibi değil Bir mutasarrıf gibi bir tekayyit olmak, onun terakkisi esbabını düşünmek, bugün mukaddemesi hazırlanan istikbalini, oradaki mevkiini tahkim ederek temin etmek lazım geleceğine hüküm verdi.